Şehitler Seyidi Hamza, babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer, benim amcam değil mi? Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler.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 Onların üzerine toz toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas o gün Medine'de Resulullah aleyhisselamı görür rüyada. Yanında içi kan dolu cam bir bardağ. Ve şöyle buyurur. Benden sonra ümmetimin yaptığı şeyi biliyor musunuz?